İlkin bir soru vardı zannediyorum bir kardeşimiz şeyi sormuştu. E, cuma günü kef süresi cuma, cuma günü okunmaz mı böyle bir soru mu vardı. Yoksa sadece cuma günü okunmak mı? E, ben isterseniz iki türlü de cevap vereyim Ne dediğimizi söyleyeyim. Biz dedik ki e, kef suresini sık sık okumak dedik yani kef suresinin e, sürekli okunması de canın fitnesinden koruması adına ya da Allah Resulü olsun selatü mesela bir hadis gelmiş ilk 10 ayeti veya bir başka hadis gelmiş son 10 ayeti. Allah Resulü olsun selatü çünkü diyor ki ne Femen adraka hu minkum sizden kim onunla karşılaşırsa falyakra alayhi fawatih suretil kehf. Ona Kehf suresinin Kehf suresini başından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 Hakimin müstedrekinde geçiyor hadis. Hakim diyor ki isnadı sahih, Buhari ve Müslim rivayet etmemişler. Zehebi diyor ki senedindeki Nuayn Bilhammad'ın münker rivayetleri vardır. Ancak Elbani Rahimahullah hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Sahih-i Safir'de hadis kayıtlıdır. Dolayısıyla cuma günü sırf bu hadisten ötürü e, cuma günü e, Keh Suresi okunmalıdır.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 Evet. Bu hadise açıklayan kim? Ben hadise açıkça okuyorum diyorum ki ne? İlla men, inna men kara Sûret el-Kâfi yomel cümoğa, ah. yomel ah. Hatta ifade iki defa geçiyor. İki defa geçiyor. Yani yomel cümoğa, ah. Cuma günü kim okursa? Ada aluh e min al-nur ma bîn el iki Cuma arası sidiyl. Birinde cuma yani çoğul iki cuma, birinde tek cuma yevmel cum'ah. Yani dolayısıyla hadisin metni bu yani. Nasıl cuma geçmiyor diyebilir. Ancak şu hadiste cuma geçmiyor. Yani demin okuduğumuz e, hayır hayır ben videoyu izlemedim. İzlerim inşallah eğer gönderirseniz ben onu alırım da. Yalnız önemi yok. Bende hiçbir şey değiştirmez bu. Benim yanında Resulullah Aleyhisselam söyledikten sonra ve hadis alimleri, hadisi e, şerh edip tasih ettikten sonra artık benim için bitmiştir. Yani ben başka bir şey aramam. ve selamın emri başım ve gözüm üstüne. Ancak e, şeyle ilgili yani deccale karşı deccalın fitnesine karşı okunmasıyla ilgili cuma günü geçmiyor. Evet. Bu doğrudur. Cuma günü geçmiyor. iki tane iki tane hadis okudum. Bunlardan bir tanesi Femen edrekehu minkum Falyqra alayhi fawatih suretil kehf. Sizden kim de Deccal'la karşılaşırsa ona Kehf suresini okusun buyuruyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Diğer hadiste de men hafaza 10 ayati min evvel suretil kehf usme min ed deccal. Ey, min vesselam buyuruyor ki sizden bir kim ee, Kehf suresinin ilk ayetlerini ezberlerse veyahut okursa e, onun için deccalin fitnesinden bir korunma olur buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla bu bizler için yeterlidir. Ancak deminki ki hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü deccal'den, e, şey deccalden e, iki cumanın arasını nur kılacak olan Cuma günü Keh süresi okunmasını bizzat aleyhissalatü vesselam haber vermiştir. Diğer soruya inşallah geçeceğim. Evet, i̇nşallah şu an izleyemem de zannedersem gönderilen videoya ben bakacağım. Evet.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 Ey yehledin emenus biru sabredin ve sabiru sabredin ve sabırda yarışın veya sebat gösterin warabitu işte bu rabıta lafız itibarıyla burada geçiyor ancak bunu hiçbir rabbani alim bunların anladığı gibi birilerini birileriyle rabıta yapmak olarak anlamamışlardır. Ayette geçen warabitu wa ta kullaha tuflihun, ve nöbetleşin yani Allah'tan korkun, umulur ki kurtulursunuz, yani düşmana karşı teyakkuzda olmak manasında, فَرَابِتُوا وَرَابِتُوا yani düşmana karşı uyanık olmak, bu hem şeytan hem onun dostları hem Müslümanlara gerçekten düşmanlık yapanlara karşı nöbet tutma manasındadır. Ancak bu ehli tarik diyorlar ki,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 konumuz olacak bizim. Bunları burada paylaşacağız. Ee, bununla ilgili onların görüşleri ve getirdikleri delillere reddiyelerle inşallah bunu yapacağız. Ancak soru sorulduğu için rabıtayı söyleyeceğiz. Demin Musa abi de söylüyordu. Biz oradan başlayalım. Öncelikle şunu ifade edelim. İbadetler tevkifidir. Yani ibadetler tevfik, tevkifi ne demektir? Allah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 Kur'an ve Sünnet'e uygun olmasıdır. Bakınız bir üçüncüyü söylemiyorum, Kur'an ve Sünnet diyorum. Niçin? Çünkü Allah Azza Ve Celle biz bütün derslerde veya bütün konuşmalarımızın başında Allah Rəsulü Sətt Və yaptığını yapıyoruz ve diyoruz ki, fəinna astaqal hadithi kelamullah, sözlerin en doğrusu Allah'ın sözüdür. Wa hayral hedi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Yolların en doğrusu da Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın yoludur. Ve şerrü'l umuri muhtesatuhâ. İşlerin en kötüsü de sonradan uydurulanlardır. Ve kullu muhtesetin ve kullu muhtesetin Ve bütün sonradan uydurulan şeyler de bid'aattır. Ve kullu bid'atin dalalah.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 hüzün diye bir ibadet şekli çıkartamaz, talebe diye bir isim bir ibadet şekli çıkartamaz, ya da tedris diye bir is, e, ibadet şekli çıkartamaz. Dolayısıyla bu anlamda bunu çıkartanlar e, iki sevgilinin iş, ilişkisinden etkilenerek dikkat ediniz demin rabıtanın tanımını yaparken hemen dediler ki aynı şunun gibi sevgilinin sevgilisini ne yaptılar birilerinin birilerinin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 dık Eğer doğru söylüyorsanız bizlere delilinizi getiriniz yani şimdi mesela nasıl hani bir şeyi iddia eden delilini getirir derken mesela ben şöyle diyeyim, yani nasıl bir örnek versem Heh. mesela siz bana siz bana şöyle bir delil benden isteyemezsiniz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 ee, var e, demek veya bunu getirmek veyahut e, bir şey uydurmaktır. Dolayısıyla bu bid'attır diyoruz. Ancak bunların delillerine baktığımız zaman, bunların delillerinde, Ali İmran suresinin 2. 200. ayetini az önce okudum. Allah yolunda nöbet tutun ayetini bunlar getirdiler. Efendim falanca üstadla kalbi bir bağ kurul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 Ee, efendime söyleyeyim, Raghib İsfahani diyor El Müfredat adlı Kur'an lügatında, ey iman edenler, sabredin, düşmanlarınızla sabır yarışı yapın ve burabata yapın. Yani savaşa hazırlıklı olun, nöbet tutun. Bakın, Raghib İsfahani bunu söylüyor aslında, savaşa hazırlıklı olun, nöbet tutun. Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Az önce okuduğum Ali İmran 200. Çünkü burabata ile ilgili başka kavram bulamazsınız. Ayetinde geçen murabata kelimesinin iki anlamı olduğunu belirtmektedir. Bunlardan biri Müslüman, ordugahlarına, düşmana karşı nöbet. Diğeri de bir namazdan sonra diğerini bekleyerek nefse karşı uyanıklık, kalbe gerebilecek düşmanlara karşı duyarlılıktır. Tamam bunu da böyle de kabul ettik. Niye? Çünkü bir namazdan bir namazı beklemeyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem övmüştür. Buna, buna, e, buna hiçbir e, söz söylemeyeceğim.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 Allah akbar, Allah Bak tasavvufta hedeflenen kamil insanı yetiştirmek üzere müritlerin gönlüne kamil bir model konulur ve mürit onunla aynıleşmeye çalışır. Her iyi din gönlünde bir aslan yatar. Üzüm üzüne baka baka kararır.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 Bakıyorum, bakınıyorum. Hiçbir şekilde, hiçbir şekilde bunlardan bir delil bulamıyorum ve gerçekten Bakınız getirdiği bir başka delile bakınız. Ey iman edenler, ayeti getirmiş Ali İmran 31. ayet. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'unu yahbibkumullah. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin.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 İnşallah bu mantığı anladıysak, Allah Resulü S.A.V.'in söylediği vahidir. Onun ondan daha fazla hiçbir insan sevilmez. Çünkü Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "La yu'minu ahadukum hatta akuna ileyhi e, ahabba min walidihi ve validihi ve Ben sizden birisine babasından, kardeşinden ve çocuklarından daha sevgili olmadıkça iman etmiş olamaz." diyor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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in döneminde yaşayan ashapla beraber yaşadığı dönemdir. Çünkü Kur'an onların üzerine inmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, ee, فَاِنَّ هَذِهِ الْؤُمَّةِ سَتَفْتَرِقُ عَلَى سَلَاسَ سَبْعِينَ مِلَّةِ كُلُّهَ فِي النَّارِ illa إِلَّ وَاحِدَ Benim bu ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Hepsi ateştedir, birisi müstesna. Yani birisi cennete gidecektir. Men ya Rasulullah etrafındakiler dediler ki kimdir onlar ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü vesselam dedi ki ve ma ana ve ashabih ben ve ashabımın üzerinde bulunduğu yolda gidenlerdir. Dolayısıyla işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından olan Abdullah İbn Mes'ud ve Ebu Said al hudriden haber vermek istiyorum. Bir gün Ebu Said al hudri ile Abdullah İbn Mes'ud sahabenin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 ''Vallahi'' ve devamla diyor ki ''Vallahi ya Muhammed ve vesselam doğru yoldaydı siz sapıksınız veyahut Muhammed ve vesselam sapıktı siz doğru yoldasınız.'' Haşa bu düşünülemez. Çünkü onun ''Ve hayrel heddi heddi Muhammedin aleyhisselatü vesselam'' en doğru yol olduğu, hidayet rehberi olduğu, nebi olduğu ortadadır. Dolayısıyla burada kimin... Niçin? Bakın ilk söz...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 Nehraman Savaşında bunları bize karşı savaşırken gördük diyor. Dolayısıyla Allah Resulü Sattı ve Selam buyuruyor. Ya da başka bir hadiste "Men amel amel ma leys bihi amrine fahuaret". Kim bizim üzerinde emrimiz olmayan bir konuda bir amel işlerse bu onlar red ya da az önce okuduğumuz küllü bil'atin dalaleh. Dolayısıyla bugünkü anlayışla anlaşılan rabıta, aleykümselam ve rahmetullah. Anlaşılan rabıta aynen dediğimiz gibi bid'at çeşitlerinden bir çeşittir. Bid'atın ta kendisidir. Dolayısıyla merduttur. Dolayısıyla bir amelin makbul olması için istedikleri kadar ihlasla yapsınlar. Kur'an ve sünnete uymuyorsa bu onlardan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 Demin ben baktım lingi e, de sizle paylaşabilirim demiştim. Şöyle yapalım. E, ah pardon. Ben şuraya demin baktığım <gülüyor> bir bölüm vardı e, rabitayı rabitaya Ancak bir kardeşimiz yine sorus var zannedersem. Ee, ve bir aile dostumuz 35 senedir diyor e, aile dostumuz 35 senedir bir fabrikada çalışıyor ee, Almanya'da fakat namazlarını kılamıyor, musaade etmiyor Alman işveren yani soru bu, bu soru inşallah inşallah buna cevap verebiliriz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 birçok kaydı var namazın ve gerekliliğiyle ilgili. ihtiyaç duyan arkadaşlar oradan dinlesinler. Ancak şu kişi şunu bilsin. Yani ancılığından öleceğini bilse kimseyi rezzat görmeyecek ve namaz konusunda kimseye itaat etmeyecek. İsterseniz ben 10 dakika müsaade isteyeyim. Ondan sonra devam edelim.